Bu kitap küçük bir köyde büyümenin büyük bir aile sergisini doğa ile kurulan güçlü bağı ve köyünüzün sunduğu özgürlüğü anlatmaktadır. Hadi Tonino'nun kalpten kalbe hikayesine birlikte gidelim. Köy hayatı. Tonino gerçek mutluluğu köydeki ananesi Teodolina ve dedesi Ottaviano'nun evinde geçirdiği zamanlarda bulmaktadır. 40 kilometre uzakta yaşayan köydeki aileyi Sadece cumartesi günleri ziyaret edebilmektedir. Köyde anneannesinin Alfonsina adında bir kazı ve tavukları vardır. Bu sevimli hayvanlar Tonino'nun köydeki zamanını daha da keyiflerle getirmektedir. Dedesinin geniş bir postanı ve Felicia adına bir kiraz ağacı vardır. Felicia, Tonino'nun annesi Felicita doğduğunda dikilmiş ve mutluluğun simgesi olarak büyümüş bir ağaçtır. Dedesinin Felice adındaki kiraz ağacı Tonino'nun hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Dedesinin ona kremalı yumurta yapması, ağaçlara tırmanmayı öğretmesi ve akordeon çalması, köyde kalması ve orada özel anlar yaşaması onu çok özel kılmaktadır. Ancak dedesi Teodolino'nun ölümü son dünyasında büyük bir yer açar. Dedesi Ottaviano Karısının ardından yalnız kalır ve torunu Tonino'nun ziyaretleriyle teselli bulunur. Felicita'nın doğumunu, dedesi şehirlerdeki ve onun yanındaki köylerde kalması, Tonino'nun köyde kalması ve bu özel alanlar ona güzel günler yaşatır. Belediye ile çatışması. Bir gün belediye dedesinin postalanların bir kısmını yıkmak ve kiraz ağacını kırmak üzere bir plan yapar. Bu durum. Otavya'yı büyük bir mücadeleye sürükler. Bir Park'ta bulunan bir ağacın tepesine çıkar ve belirliğe karşı bir protesto düzenler. Yetkililerden bu yıkımın geri alınmasını talep eder. Ancak yetkililerin verdiği sözler tutulmaz ve dedesi Felicitara ağacı yüzünden akıl hastanesine yatırılır. Bu süreçte Tonino'nun ailesi ile olan ilişkileri gelmeye başlar. Çünkü anne ve babası dedesi Otavya'ya destek göstermemektedirler. Tonino'nun direnişi ve sonuç Tonino, dedesinin mücadelesine devam ettiren çalışmalara başlar. Köyde kaldığı süre boyunca büyük bir kararlılık gösterir. Belediyeciler yeniden bostanı yıkmaya geldiklerinde Tonino, kiraz ağacına tırmanır ve bu ağacın kesilmemesi için direnir. Ağacın kesilmesini engelleyen bu cesur eylemi, dedesinin mirasını yaşatmak adına büyük bir adım olarak görür. Yıkım kararı nihayet iptal edilir. Ancak Ottavio'nun vefat haberi de gelir. Ve bu durum Tonino'nun ve ailesini derinden yaralar. Yeni Başlangıçlar ve Gelecek Tonino'nun hayatı artık köyde ailesiyle birlikte devam etmektedir. Küçük kız kardeşi Corinna da ailesinin bir parçası olur. Dedesi ve babaannesini de zaman zaman onları ziyaret ederek ebeveynlerin bağlarını güçlendirir. Ottavio'nun verimi Tonino'nun kiraz ağacına olan sevgisini yaşatır. Tonino artık kiraz ağacına tırmanmayı kız kardeşine öğretecek ve ağaçlarının eve salacağına inanmaktadır. Kitabın değerlendirmesi Neden bir kiraz ağacı kitabı çocukların önde gelen aile bağlarını, doğa sevgisini ve köyün huzurunu mükemmel bir şekilde anlatmaktadır. Angelina Netti ölüm ve kayıp gibi derin temaları parçalarına uygun bir dille sunarak duygusal ve öğretilen bir yolculuk olarak sunar. Dedesinin Felicia adındaki ağacı ve anneannesi Alphonsina'nın adındaki kazı arasındaki dostluklar kitabın defterlerin arasındaki temasal bağları güçlendirir. Çağdaş çocuk iletişleri de bir adımlanmıcı olarak hem görsel anlatım hem de dinsel anlatım gününden çok güzel bir kitaptır. Eğer bu sıcak ve etkileyici kitabı okuyabilirsiniz Kitapçılardan temin edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Şimdiden keyifli okumalar dilerim.